أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.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 وَيَسِّرْ لِأَمْرِي وَحْلُ نُقْدَةً مِّنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَأُفَوِّطُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ عَدَذَ كَمَالِ اللَّهِ وَكَمَا يَلِيقُ بِكَمَالِهِ Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman al-Rahim. Ve ma da عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. وبلنا رسوله النبي الحاشف الكريم. Ya ilah al Tevfikatü sübhaniyenli her halükarda bizlere yar ile nefsin ve şeytanın desiselerinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Bizleri iç aydınlığına îsal eyle. Cümlemizi cennet ve cemalullah şerefiyle şeref ya beyle. Amin. Hurmeti Seyyidül Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Muhterem Müslümanlar bir evvelki hafta yine Cenab-ı Hakk'ın tevfik ve inayetine istinad ederek Muharref din salikleri bugün için ancak tahrif edilmiş şekillerine muhtali olduğumuz dinler din demek caiz ise dünyanın er mıntıkasında yaşamış fikir adamları Frenkçe ifadesiyle filozoflar Şarkta ve Garp'ta aynı meseleye yani öldükten sonra dirilme hadisesine parmak bastıklarını gördük. Ortaya atılan öyle bir dava ki gökte melek, deryada semek aynı davaya parmak basıyor. Bu doğrudur diyor. Kalbi vahyin esintileriyle mamur, kalbi ilhamın esintileriyle mamur, Nebi ve Veli bu davaya evet dediği gibi Kafası fünunu müsbete veya nazari şeylerle meşbu ve meşgul bulunan fikir adamı da bu davaya evet diyor ve parmak basıyor. Tarihin aşındırması için çeşitli tahrifatlara maruz kalmalarına rağmen Buda'dan Konfüçyüse kadar asarları karıştırıldığı zaman teker teker yani hepsinin asarı karıştırıldığı zaman hepsinin asarında göze çarpan yine tek hakikat öldükten sonra dirilme haktır, hakikatıdır. Ayatı Tekviniye'nin dilini dinledikten, şeriatı Fıtriye'nin tarrakalarına kulak verdikten, Nebi'nin duaları içinde öldükten sonra dirilmenin ehemmiyetini beraber takip ettikten sonra, bir de dünyanın düşünen insanları, Hazreti Adem'den devrimize kadar aynı hakikata parmak basarlarsa, o hakikatin nasıl payandalarla takviye edildiğini, sarsılmaz bir hakikat-ı uzma halinde insanlara takdim edildiğini göreceksiniz. Ve bugünkü derste Cenab-ı Hakk'ın inayeti ve lutfunun yar olduğu nispette bana size yardır daima inşallah. Semavi dinlerin, daha doğrusu bizim ifademizle bir dinler tarihi yazarsak öyle dememiz gerekecek, din olduğu henüz vicdanı umumide sübut bulan dinlerin tahrif edilmiş olmalarına rağmen o dini getirenler hakkında peygamberlikleri hakkında şüphemiz olmayan dinlerin yani Hazreti Adem, Hazreti Nuh, Hazreti Musa, Hazreti Mesih ve Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam bunların bu mevzuda verdikleri haberler bu büyük müddai i Cenab-ı Hakk'ın avni inayeti nispetinde bunu size arz edeceğim. Onun inayeti ihsanı sonsuzdur. Biz o inayetle, rahmetle rezonans olmamız mühimdir. Şayet onunla münasebet kurabilirsek rahmetle esintiler gelecektir. Frekans ayrı olursa gelmeyecektir. Yani ben kendi kendimi mahrum etmiş olacağım. Öldükten sonra dirilmeye inanma, bir müminin en mühim, en ciddi meselesidir. Belki yeryüzünde bundan daha mühim bir mesele yoktur. Dünya bütün insanın mülkü olsa, dünya ve mafiha insana bahşedilse, can havli içinde Hz. Ömer'in ifade ettiği gibi, eğer mümin bu en mühim meselesini idrak etmişse, Tereddüt etmeden dünya ve mafihanın altın olmasına bakmayacak, onları tasadduk edecektir. Bu endişe verici akibeti hakkında iyi hale getirmek için. Eğer bilsem ki Allah'ın huzurunda dünya benim için altın olduğu zaman onu sarf etmekle kurtulacağım, tereddüt etmeden bunu tasadduk eder, ahiretimi teminat altına alırım diyen Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleridir bir insanın en ciddi meselesidir. Bu ciddi meseleyi takviye eden veya bu mevzuda bunu ciddi mesele haline getiren iki amil, iki faktör vardır. Bunlardan bir tanesi, daha insan dünyaya gönderilirken ebede namzet olarak gönderilmesi, vicdanında ebed arzusunun muntabî bulunması, adeta matbaada tab edilir gibi insanın vicdanına sen ebeden amzesin, ebedten ve ebedizattan başka, ebedi saadetten ve sürurdan başka hiçbir şey seni mes'ud edemez. Fıtratına ve vicdanına damga basılır gibi basılmıştır. Onun için Hz. Adem'in karşısına dikilen şeytan, insanın zayıf bir damarı olan bu ebed arzusundan istifade kapısıyla Hz. Adem'in içine sızmayı düşündü. Kâle yâ Hal edulluka ala şecrete'l huldi ve mulkille yebla Ey Adem sana ebedi bir ağaç ebedi bağ ve bahçe ebedi saadet yoluna götürecek bir yolda delalet edeyim mi Şurada saçını ağartmayacak dişlerini döktürmeyecek bir hayata delalet edeyim mi Belin bükülmeyecek kaddin iki büklüm olmayacak bir hayata delalet edeyim mi Neyise o memnun meyve Memnu meyveye Hazreti Adem elini uzatırken, cennette ebedi kalma arzusuyla elini uzatıyordu. Şeytan bu kapıdan ona yanaşıyordu. يَا اَدَمْ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللّٰهِ Sonu gelmeyecek, inkıta uğramayacak, her mevsimde meyve verecek bir bahçeye, bir ağaca delalet edeyim mi? Ve pörsümeyen, solmayan, ölmeyen, ''Bir hayata, bir saadete delalet edeyim mi?'' derken, tam bam teline dokunuyordu. İnsanın ebed arzusunu öyle bir mızrap vuruyordu ki, kromozomlarla kıyamete kadar bütün nesline de intikal edecek. Bütün nesli Hz. Adem'in, ''Ebed, ebed'' diyecek. Ebedden ve ebedizattan başka bir şeye razı olmayacaktır. İşte bu çok mühim bir sayıktır. İnsanın fıtratında ebed arzusu vardır hiç kimse ölmek istememektedir. El verir ki muazenesi bozulmasın, cinneti muvakkataya maruz kalmasın ve bir anda hislerinin fetvasıyla kendi hakkında yanlış bir hüküm vermesin. Hisleri ona yanlış bir hüküm verdirmesin. İnsan ebedi yaşamayı arzu edecektir, çok meşakkatli dahi olsa. Yüzde elli cemaatimizi dahi kurcaladığımız zaman, Hayatı ıstıraplar içinde geçtiğini görürüz. Fakat buna rağmen bu yüzde içinde ölümü arzu eden çok azdır. Yaşını başını almış, halkın ifadesiyle ün görmüş gün görmüş, artık hayatın bütün zevklerinden istifade etmiş nice yaşlılar vardır ki, ölümü onların dahi kulaklarına fısıldasanız, iştahları kaçar yemekten. Yarın öleceksiniz, muhakkak dense kendilerine iştahları kaçar yemekten. Herkes ölümün kucağına atılırken dahi, kahramanlık yaparken dahi, bir ölmeme ihtimaliyle bu işi yapmaktadır belki. Cephede savaşırken hep öleyim diye değildir. Geriye döneyim arzusu vardır. Ama bu arada ölme de vardır, o da bir ihtimaldir. İkinci saik, İnsanın bu hayatı sona erdikten sonraki hayatın önüne geçilmiyor. İnsan zayıf ve aciz bir mahluk. Henüz ihtiyarlamanın önüne geçemedi, geçebilir mi? Bu mevzu Allah'ın celle celaluhu hükmü var, geçebilir mi? Varsın münakaşasını yapsınlar. İnsan zayıf ve acizdir. Teknik imkanlarına, tababet imkanlarına, hekimliğin ileri gitmesi ve beşere büyük imkanlar getirmesine rağmen henüz ihtiyarlığın önünü alamadı. Ağrıyı, sızıyı kendi hayatından silemedi. Ölüme dur diyemedi. Kabrin kapısını kapıyamadı. Öyleyse bu ebedi yolculuk, bu beşeri yolculukta ahiret, öbür hayat bir insan için en mühim bir meseledir. Dar ağacına giden, eli kolu bağlı giden, sağa sola inhiraf etmeden dar ağacına giden bir insanın en mühim meselesi, dar ağacından ötesini hakkında bir saadet yurdu haline getirme olacaktır. Katiyen ölüme gideceğine inanan bir insan, artık burada mesut olamayacağını anlayınca, dar ağacının ötesinde, kabrin dar koridorunun ötesinde, kendisi için sa med saadete medar olabilecek bir nokta arayacaktır. İşte bu kuvvetli sayika, cevabı sevap vermek üzere, Hazreti Adem'den ve bizim sultanımıza kadar bütün enbiya izam bu hakikate parmak basmış. İnsanın en mühim ihtiyacı, insanın en mühim meselesi ve medar adeti olan haşri, iki kere iki dörd eder katiyetinde onlara takdim etmişlerdir. Cenab-ı Hak nebinin sesi ve soluğu içinde beşere takdim edilen haşri, o kâmet o kıymet içinde anlamaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. Kalplerimize bu mevzuda itminan lütfeylesin. Kalpte bu mevzuda itminan hasıl olursa, insanın iç yapısı tam oturaklaşmaya ulaşırsa, ne dünyanın bela ve musibeti, bela ve devahisi, ne de ahiretin endişesi inşallah Teala, onun saadetini ihlal etmeyecektir. Her üzüntüsü buhrevi hayatı adına ona yepyeni bir saadet tablosu bahşedecektir. Gözleri yaşardı, içi kan ağladı, Mevla'nın karşısında dilgir olduğu her an, üzülmesine rağmen, ciddi bir üzüntü içinde bulunmasına rağmen, bu üzüntünün verasında, bu sıkıntının ve kalp kalakının verasında, bir saadetin kendisine gamze attığını ve çaldığını müşahede edecek, içi sürurla dolacaktır. Şurası muhakkaktır ki, iç ıstırabı veya hadiselerin bizi sıkıştırmasıyla maruz kaldığımız ıstırap maddi manevi bu ıstıraplara maruz kalma, uhrevi saadetimizi mü'min olarak hazırlayıcı unsurlardır. İşte bu noktaya parmak basan nebiler nebisi, اَجَبَلْ emril mümin, inna اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٍ Mü'minin hali gıpta edilecek bir haldir. Zira onun hali tamamen hayırlıdır buyurmaktadır. İzâ esâbethü serrâ'u fe hamidâ fe kâne Ve izâ esâbethü tarrâ'u fe şekere fe kâne Hayır isabet ettiği zaman elhamdülillah ya Rabbidir. Bu onun hakkında hayırlı olur. Musibete ve şerre maruz kaldığı zaman şükreder haline. Bu onun hakkında hayırlı olur. Mü'minin her hali hayırlıdır. Aceben li emril mü'min. İnne amrahu kullehu khayr. Cenab-ı Hak bu gürüha bizler ilhak eylesin. Hayırlar, hasenatlar, bereketler karşısında mevlai i bize teveccühünü idrak ettirsin. Musibetler, belalar karşısında ikaz ediliyoruz havasıyla, anlayışıyla bizi serfiraz kılsın. Devr-i Âdem'den bu yana Beşer'in dedim en mühim meselesidir öldükten sonra dirilme. Beşer bu kuvvetli iki saikle öldükten sonra dirilme kavgasını kazanmak için bir meydana atılmıştır. Bu meseleyi cidden bir insan idrak etse, bir büyük zatın ifade ettiği gibi Alman kadar serveti olsa, İngiliz kadar da aklı, içtimai zekası olsa, bu meseleyi kazanmak, bu müşkülü çözmek için sarf edecektir. Bu en mühim meselesine sarf edecektir. Beşerin en mühim meselesi budur. Ne acıdır ki beşer bundan inhirâf ettirilmiş. Malayâni ve zâir şeylere gönlü bağlanmış ve bundan dolayı hasiret dünya vel âhire sırrına masar olmuş. Dünyası da berbat olmuş, ahireti de berbat olmuş. Müstakim olmayan gönlün, müstakim olmayan hissin duygulu ve duyarlı olmayan kalbin insana getireceği bir hayır bir bereket yoktur. Biz bütün bunları hep uyanık olmada, hüşşar olmada, muhasebe duygusuna sımsıkı bağlı olmada görüyoruz. Cenab-ı Hak bana da sizlere de gerçeği göstersin, hakikati göstersin, hakikate hakkıyla ittiba bizleri muvaffak kılsın. <gülüyor> Hazreti Nu, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti şu Ayip aynı hakikata parmak basmışlar. Ey beşer, dünyaya bir misafir olarak geldiniz. Mevut bir hayatınız var burada. En camında Allah'a döneceksiniz. Belli bir zaman yaşadıktan sonra, bunu uzatma sizin elinizde değildir. Daha buraya gönderilirken fıtratınızın içinde. Sizin iradenizin dışında, mahiyetinizde fakat sizin ihtiyarınız karışmadan, hakkınızda ihtiyarlanmanız hükmü verilmiş, ölümünü hük hükmü verilmiş, hastalığa maruz kalacağınız hükmü verilmiş, bir hazan mevsimine maruz kalacağınız, bir yaprak dökümüne maruz kalacağınız hükmü verilmiştir. Bunu Allah'tan başka kimse değiştiremez. Beşer bunu değiştiremez, muhakkak ihtiyarlayacaksınız. Doğan büyüyecek, kusibni Saidan'ın dediği gibi. Büyüyen yaşlanacak ve ölecek. Buraya gelen gidecek ve giden bir daha buraya geriye dönmeyecektir. Öyleyse bu ebedi yolculukta siz sizin için hayırlı olabilecek bir kararı verin. Sizi aşan öyle kararlar verilmiş ki siz bunları çevremeyeceksiniz. Çevremeyeceğiniz şeylerle meşgul olmayın boşuna. Öbür hayatınızı başka yoldan mamur etmeye çalışın. Öyle bir hayat ki, orada ihtiyarlıklar gençliğe inkılap edecek. Orada bütün alam lezaize inkılap edecek. Bütün kederler silinecek yerlerini huzura terk edecek. Orada sizin gönlünüzün müştak olduğu Hazreti Allah Celle Celaluhu müşahede edilecek. Her nebi mefhumen kendi ümmetine bu hakikatları anlattı. Hasbi olarak anlattı. Hasbiliklerini ve ma eselukum alayhi min acr, in ajriye illa Allah sözüyle teyit ettiler. Ey cemaat anlatıyoruz bunu. Anlatıyoruz muvaffak olduktan sonra omuzlarınızda saltanat kurmayı gayeye edinmedik. Buna rağmen anlatıyoruz. Anlatıyoruz maddi manevi füzat hislerimizden fedakarlıkta bulunarak anlatıyoruz. Anlatıyoruz, ne nefsimiz namına, ne de ailemiz namına bir şey istemiyoruz. وَمَا ma عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا illa اللّٰهِ Ramazan-ı Şerif'te imam efendiler, hususıyla kısa olduğundan dolayı zamm-i sure olarak okudukları şeylerde bunları çok duymuşsunuzdur. Ayrı ayrı nebilerin, aynı ton, aynı eda, aynı muski ile ifade ettikleri, Sizden hizmetimizin karşılığında bir ücret bir mükafat istemiyoruz. Çünkü karşılığında ücret ve mükafat istenen hizmet ve alakalar samimiyetsiz olur. Biz sisi olan re'fet, şefkat, meveddet ve muhabbetimizin ifadesi olarak yaptığımız hizmet karşılığında bir şey istemiyoruz. Öyleyse inanın. Allah'a inanın. Elçilerine inanın. Şu saf, hasbi ve samimi insanların Size söyledikleri, anlattıkları, vaat ettikleri veya tehdit ettikleri Basu Badel Mevut hadisesine inanın. Öldükten sonra dirilmeye in inanın. Saadet de orada, bela ve musibet de orada. Elem de orada, azap da orada. Allah'ın kahrının orada tuğyan etmesi, sizi kahretmesi de orada. Rahmetinin mevcem mevce sizi sarması da orada. Cennetin onun cemalinin cilvesiyle güzelleşip sizin nazarınıza arz edilmesi de orada, alev alev cehennemin dudaklarınızın önünde kendisini göstermesi de orada. Her şey orada. Orayı cennet haline getirmek sizin iradenizle inşallah mümkün olacak. Ve orayı aynı zamanda cehennem haline gelmekten korumak yine inşallah sizin iradenizle mümkün olacaktır. Her nebi bunu size anlattı. Kendi peygamberlerine anlattı. beşerin bu en mühim meselesi üzerinde durdular. Veil olsun bu büyük hakikat karşısında gafletinden sıyrılamayan zavallılara. Veil olsun ahiret kendilerine anlatıldığı zaman lavbaliliklerini terk edemeyen gafillere ve nadanlara. Veil olsun Allah'a karşı lahi ve gafil kalple teveccüh eden zavallılara. Cenab-ı Hak camiye gelen, başını azameti karşısında yerlere koyan, secdesiyle, rükûsuyla onu tazim eden, azametini kabullenen, ümmeti Muhammed'in sayini boşa çıkarmasın, heba etmesin. Bilerek veya bilmeyerek camiye gelen, kalbiyle değil belki hisleriyle camiye gelen, gafilhane camiye gelen cemaati Cenab-ı Hak, Kalplerini mamur etmekle mes'ûd eylesin, sahilerini heba eylemesin. Hazret-i Ömer radıyallahu Hazretleri Şam ve dolaylarını ziyaret ettiği esnada, bir manastırın önünde göbeğine kadar uzanmış sakallı bir papazı gördü, bir rahibi gördü. Ben Müslüman cemaat içinde öyle saçlı sakallı benim gibi saçları bembeyaz olmuş, nice kimseler görüyorum ki, ne gecenin siyah zülüfleri üzerinde bir damlacık gözyaşı, ne de gündüz Mevla'nın huzurunda camide dururken dahi hüşyarlık, göremediğimden ötürü namlarını adeta dize gelip ağlayasım geliyor. Hazreti Ömer sakalı göbeğinin üzerinde papazı, bu rahibi gördüğü zaman hıçkırıklarını tutamadı. Yanına sokulup da soran sahabiye, niçin ağlıyorsun? Ey Allah'ın Peygamberinin halifesi, deyen sahabiye. Allah peygamberinin halifesi şöyle dedi. Altmış, yetmiş yaşına girmiş. Ama kalbini Allah müsafir olmamış. Hayatını manastırda geçirmiş. Fakat kendi nefsine raci bir bir fayda temin edememiş. Bütün hayatı hayır olması mümkünken hayatında zerre kadar hayır kazanamamış. İşte bu zavallının hayatının badi hava gidişine ağlıyorum deyip ağlamıştı Hazreti Ömer radıyallahu anh haline ağlanacak. Cenab-ı Hakk'ı basiret ve idrak ihsan eylesin. Bunlar birer kalp meselesidir. Bunlar letaif üzerinde tokmak tesiri yapacak, balyoz tesiri yapacak ve insanın gönlünde makes bulacak meselelerdir. Gönül buna müteveccih değilse ve söylenen sözlerle beraber dima-ı ahiret sahnelerini dolaşmıyorsa, Mevla'nın huzuru karşısında kaddi bükülmüyorsa, Demek mevlai haşa ve kella laubalilikle, laubalilikle ele alıyor. Demek Mevla'nın huzuruna ehemmiyet vermiyor. Demek kendi küllü kalı kadar dahi onun nazarında bu meselenin ehemmiyeti yok. İşte ben çok söylemediğim, az ağzımı aldım? bu veil olsun sözünü tesbih gibi dilime dolarken bu hakikat gamzetmeyen nasiyet, nasiyelerin mevcudiyeti bana bu sözü söyletiyor. Asniyan çeneler, gaflet içinde olan gönüller büyük hakikat karşısında hüşyarlığı taşımayan hissiyat bana bu veil sözünü söyletiyor. İnşallah bir daha Cenabı Vacibü'l Vücut, bana bu sözleri söyletirecek manzarayla beni karşı karşıya getirmez. Hazreti İbrahim Aleyhisselam öldükten sonra dirilme hakikatına inanmış nebi Allah'a o denli inanmış ki, esbab onun nazarında bir külliye sukut etmiştir. Bin tane mevizeciden hakikat yönüyle ve yalan yönüyle, efsane yönüyle dinlediğiniz, işin hakikatı da var, hurafe olan kısmı da var. Hazreti İbrahim, Allah'ın salatü ve selamı kainatın fahrının ve onun üzerine olsun. Ateşe atılırken dahi, Melaike-i kiramın kendisine inayet ve yardımların elinin tersiyle reddetmiş. O halime nigahban mı diye sormuş. Mevla halimi görüyor ya, siz de buna inanıyorsunuz. Sizin bana gelecek ulaşacak yardımınızdan müstahaniyim. O al ıtlak adına müstahaniyim. Kimseye muhtaç olmayan Allah'a ihtiyacımı hissederek sizin yardımınızdan müstahaniyim. İstemem yardımınızı. حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَن۪يمَ الْوَك۪يلِ Allah bize kafidir, o yeter. Ne güzel vekildir Allah, davayı ona verdik. Hazreti İbrahim'in teslimiyette ulaştığı nokta budur. Teslimiyet için belli, belli dereceler şayet tespit edilmişse, yenilerin ifadesiyle Hz. İbrahim'in teslimiyeti doruk noktasındadır. Buna rağmen, ve iz qala İbrahim Rabb'i arini keyfe tuhyi'l meuta. Qala welem tu'min. Qala bala velakin li yatmaina qalbi. İbrahim hatırla bir zaman demişti. Rabb'i <gülüyor> arini keyfe tuhyi'l meuta. Em hem mesel ahiret benim. Kalbimde zerre kadar o mevzuda şüphenin bulunmasını istemem. Hayatımı ona göre tanzim edebilmem için Daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim ahiretin. Daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim hesabın, mizanın ve terazinin. Daima mihrabım gibi karşımda durmasını isterim Mevla'nın müşahedesinin. رَبِّيَ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي Rabbim bana göster, Rabbim sözüyle ifade ediyor. Ey terbiye edenim! Beni bir noktaya kadar terbiye ettin, yükselttin daha mükemmel terbiye etmesenin şe'nindendir. Çünkü mürebbih sensin. Terbiye eden sensin. Rabbül Alemin sensin. Alemi kemale sevk eden, ulaştıran sensin. Beni cemaat içinden se seçen, canlı derecesine getiren, onların arasından intihab edip insaniyete mazhar eden, ve insanlar içinde Rahman makamıyla serfiraz kılan sensin. Rabbi erini keyfetuhil mevta. Göster Allah'ım. Göster de göreyim, ölüleri nasıl ihya ediyorsun? قَالَى وَلَمْ tu'min. İnanmıyor musun ya İbrahim? İnanmıyor musun benim ölüleri ihya edeceğimi? Mevla ile konuşurken dahi dikkat ediyor musunuz? Kendisiyle konuşan Mevla, kalbiyle beraber bütün nebulozları elinde tutan, büyük alemle küçük alemdeki münasebetin her anını kendisine gösteren, Zamanı düren, onun zamansızlık ve mekansızlık içine çıkaran, beşeri buğutların dışında huzuruna alan ve konuşan Hz. Allah'la konuşurken قَالَا وَلَمْ tu'min inanmıyor musun? قَالَ bela, وَلَا كِنْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِهِ İnanıyorum Rabbim, fakat kalbim itminana kavuşsun. Şöyle bir otraklaşsın, bunun manası şudur, aksini ihtimal vermesin. Allah vardır. Aksi bunun Allah olmayabilir. Aksine ihtimal vermesin kalbim, öldükten sonra dirilme vardır, aksine ihtimal vermesin. Binde bir milyonda bir ihtimal olmayabilir, İşte buna rüyada dahi ihtimal vermesin. Ve tam huzura ve itminana kavuşsun. Bütün bu hakikatin zıtları silinsin, bütün bu hakikatin nıtları silinsin, bütün bu hakikata ders olan şeyler silinsin. Hakikat, hakikat uzma olarak sadece mihrabım gibi karşımda o kalsın ve kalbime itminan getirsin. وَلَاكِنْ لِيَتْمَا اِنَّ قَلْبِيهِ قَالَ فَكُذْ اَرْبَعَةَ مِنَ الطَّيْرِ İlâ âhir ilâ ayet. Kuşlardan dört tane al Hz. İbrahim bunları alacak Kur'an'ın emriyle. Kur'an'ın ifadesi içinde Allah'ın emriyle. Bunları kesecek ve sonra her birisini bir tepenin başına koyacak yine Allah'ın emriyle ve sonra Allah'ın emriyle bunlar ihya edilecek. Hz. İbrahim'in davetine icabet edilecek. Nebi öldükten sonra dirilmeyi riyasi bir katiyetin üstünde görebilmek için, kalbine itminan kazandırabilmek için bu mevzuda tahşidat istiyor. Ya sen mümin, camiye gelen mümin, gecesinin zülüfleri üzerinde göz damlası olmayan mümin, Mevla'nın huzurunda dahi nasıl oturulması, nasıl durulması gerektiğini kavrayamayan mü'min, Hazreti İbrahim'in bu içten isteği, kalbinde itminan hasıl edecek, bu hakikate karşı haişkarlığı karşısında nasıl düşünüyor? Akıbetin hakkında nasıl düşünüyorsun? Cenab-ı Hak beni de sizi de taklitten halas ederek tahkikin semalarını ila buyursun. Nefsimi ıslah eylesin. Söylediğim sözler ancak belki o zaman temiz vicdanlarda makez bulacaktır. Ben yüzde elli cürmü üzerime alıyorum. Sizin meselelere karşı yabancı kalmanız mevzunda yüzde elli cürmü üzerime alıyorum. Bunu Mevla'nın huzurunda da belki bana itiraf ettirecekler. Belki orada saklanacak delik arayacağım. Ama rica edeceğim size lütfen yüzde de siz kabul edin. Hiç olmazsa bir kısmınız Eski alışkanlıklarını üzerinde taşıyanlar kabul etsinler. Hiç olmazsa hayatlarında bir istihaleyi görmemişler, kabul etsinler. Hiç olmazsa hala Osmanlı devrinin yıkılmasını idrak etmiş ve o köhne devirden kalma köhne efkârla Müslümanlığı yaşamak isteyen gafiller ve lahiler kabul etsinler. Lütfen kabul etsinler. Yüzde elli cürmü. Desinler ki bize geldi bir kısım esintiler, ama anten paslıydı, alamadık. Vicdanda mâkes bulamadı çünkü kalp kirliydi. Biz bu mevzuda coşamadık, şu huruşa gelemedik, çünkü bunu almaya müheyyah değildik. Hazırlanamadık, boş geldik. Ceplerimizin dibi delikti. Cüzdanlarımızda para durmuyordu, delikti. Biz böyle geldik Mevla'nın huzuruna. Onun için dolamadık. Desinler, yüzde kabul etsinler. Fazilet hisarında bulunmuş olacaklar. Biz gerçekten öldükten sonra dirilme hakikatine Nebi'nin arzu ettiği ve istediği istikamette inanmış değiliz. Nefsim adına söylediğim bu söz beni aşarak size ne kadar çarpıyor onu bilemiyorum. Ama nefsim adına rahatlıkla söylüyorum ki, ben Nebi'nin istediği manada hiçbir zaman inanamadım öldükten sonra dirilmeye. Yoksa dudağımdan tebessümü silip götürecekti o. Belki ara sıra dudağımda tebelül eden tatlı tebessümler, Mevla'nın rahmetini ümit havası içinde olacaktı. Onun huzurunda rahmetin beni sarışı karşısında Elhamdülillah deyip tebessüm edecektim. Yoksa bende tebessüm göremeyecektiniz. Eğer inansaydım, tıpkı mahzun Nebi gibi Hayatında bütün gülmeleri parmak sayısıyla sayılı. Veil olsun, ağlamasından daha çok gülen gafillere ve adamlara. Kur'an'ın ifadesi: Felyet heki qaliyelen ve ketiren. Çok ağlayın az gülün. Çok ağlayın az gülün diyor Kur'an-ı Kerim. Ama dersimiz bu değildir. Fakat bizi endişelendiren, dairdar eden ciddi bir hayat vardır bu hayatın verasında. O hayatı kazandığımız zaman her şey hallolacak ve kaybettiğimiz zaman her şey bitecektir. İşte Nebi'nin ısrarla üzerinde durduğu budur. Hz. Mesih Tevrat'ın kendi devrinde az tahrif edilmiş Tevrat'ın hakikatlerini teyit için geliyor, Kur'an ifade ediyor. Ben bir Resulüm ve elinizde bulunan kitabı teyit etmek, tasdik etmek üzere geldim diyor Hz. Mesih. İsrail oğullarına ve Yahudilere. Onun için Tevrat'ın hakikatların olduğu gibi kabul etmiş oluyor. Tahriflerini tahsiye etmiş oluyor. Ve Tevrat'la kendilerine bir şekil, bir düzen veremeyen Yahudilere yeni bir aşk, yeni bir heyecan, yeni bir vecd, muhabbet ve meveddet şefkatle geliyor Hz. Mesih. Onun için Hz. Mesih de Kur'an-ı Kerim gibi öldükten sonra dirilme meselesini tafsilatıyla ve vüzuhuyla ele almıyor, alamıyor belki de kendi cemaati tarafından gerektiği gibi tespit edilemedi. Ama İncil'de kitabı Mukaddes'ten tetkik edildiği zaman Kur'an gibi bu meseleye eğilmi olmadığı müşahede ediliyor. Hz. Mesih diyor ki ben Tevrat'ı tasdik ederek geldim size. Tevrat'ın içinde tahrif edilmedik meseleleri tasdik etmek üzere. Bunlardan bir tanesi de öldükten sonra dirilmeye inanmadır. Bununla beraber, Meta İncil'inde sık sık rastlanan Hz. Mesih'in ifadeleri içinde de şunları görüyoruz. Kim bu dünyada salih amel yaparsa, 5. sahatta, kim bu dünyada salih amel yaparsa, o Rabbin melekütüne yükselecektir. Melekütü semavata yükselecektir. Bizim ifademizde de illiğine çıkacaktır. Cennete ehil hale gelecektir, cennete kazanacaktır. Yer yer bahsediyor. Ve yine Metta İncil'inde şunu görüyoruz. Müjdeler olsun miskinlere, onlar Rabbin melekutuna, melekutu semavata yükselecekler. Demek ki yerin dışında kendileri için mevut bir saadete ulaşacaklar. Müjdeler olsun merhametlilere ki onlar öbür alemde Allah'ın merhametine mazhar olacaklar. Müjdeler olsun, kalbi müttaki olanlara ki onlar Rablerini, Allah'ı görecekler. Merhamet edene merhamet edilecek, kalben takvaya mazhar olan da Allah'ı müşahede edecek burada değil öbür alemde. Bunları sık sık İncil'de görebiliyoruz. Yine Hazreti Mesih, Kur'an-ı Kerim'in Muhammedur Resûlullah, ma'hu مَعَهُ اَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ Ayetiyle anlatılan İncil'deki bir meseleyi yani bir zurra'a tarlaya tohumun atılmasını ve sonra birden bire tohumu atanı dahi şaşırtacak bir hüviyette gelişmesini İncil'de aynen naklediyor. Ve mesaluhum fil İncil diyor Kur'an-ı Kerim. Onların İncil'deki misali kazar'in ahrace şat'ahu fa azrahu fastaulza fasta'ala suq. Aynen Mettan'ın İncil'inde aynı hakikatı görüyoruz. Yuhanna'nın İncil'inde aynı hakikati görüyoruz. Göklerin ve yerin melekutunun misali şuna benzer. Zürra tarlaya tohumu atar. Hazreti Mesih vaaz ederken, nasihat ederken, havari yuna ona vaiz diyorlardı. Vaiz. Nasihat ederken kendilerine. Göklerin ve yerin melekutunun misali, zürra tarlaya tohum atmasına benzer. Tarlaya tohum atıldıktan sonra biter. Mahdûb olan mahsul biter. Semaya doğru ser çeker ve büyür. İçinde zavan diyor, az zavan. İçinde bir kısım dikenler de boy göstermeye başlar. Bu manzarayı müşahede edenler tarlanın sahibine müracaat eder, derler ki, Seyyidimiz Efendimiz, Mahsulu matlub olan Şeyh ve vebiha, bu güzel bitti. Fakat aradaki bu zevan bunlar nedir? Bu dikenler nedir, bu har nedir bu bostanda? Der ki o da gerek, o da gerek. Burada güzel çirkin birbirine karışmıştır. Öbür alemde zevan dediğiniz şeyler gündündü sapı gibi sarılacak, ateşe atılacak, yakılacaktır. Esas matlub olan mahsulisi onlar da yükseklere yükselecek. Melekut'un misal olduğunu gösterecektir. Seyyidimiz bunu bize izah eder misiniz soruyor havari. Evet diyor. O tohumu atan Allah'tır. Mezraa ise yeryüzüdür. Ekilen şey ise beşerdir. İçinde matlup olan mahsul ise dünyada kendilerine verilen şeyleri değerlendiren matlup mahsuldür. İşe yaranmayan zevan ise onlarda kötü kefere ve feceredir. Burada eracifle beraber tayyibat bulunacaktır. Güzelle beraber çirkin bulunacaktır. Ama vemtazül yevmeyyuhel mücrimun geldiği zaman, günahkarlar ve mücrimler iyilerden ayrılsın fermanı tecelli ettiği zaman, zevan cehenneme gidecektir, öbürleri de alayirliğine çıkacaktır. Demek suretiyle aynen Kur'an'ın bir hakikatine parmak basmakta ruhullah Hazreti Mesih. Bunun gibi yine Metta İncil'inin bir yerinde aynen Hazreti Mesih şöyle diyor. Allah bir gün gelecek. Celle Celaluhu. Ve ca'e Rabbuke Kur'an-ı Kerim'de diyor. Kalla iza dükketil ardu dekken dekka. Ve ca'e Rabbuke vel melekü saffen saffâ. Ve ci'e yevme bi cehenneme yevme izin yetezekkarul insanu ennâ lehuz zikrâ. Yekulu ya letani qaddamtu li hayati. Yekulu ya letani qaddamtu li hayati fe yoma la yuadduu adabuhu ahad. Hafizana Allah ve iyakum. Göğüye yer şak şak olup yarıldığı zaman o zaman Rabbin ve melekler gelecek. Aç açık Rabbin'i göreceksin. Rabbin azametiyle zuhur edecek. Şu natı zatiyesiyle zuhur edecek. Her yeri dümdüz edeceksen Rabbin'in şu unatını ve Rabbin'in kâmeti kıymetinde müşahede edeceksin. Melekler saf saf olacak, karşısında el bağlayıp duracak, emrine intizarlığını ilan edecekler. Melekler saf saf olacak, çepeçevre sizi saracak, ahvalinize muttali olacaklar. Ve o gün cehennem getirilecek, Zimamla yedilen bir hayvan gibi geminden tutulup oraya getirilecek. Bir güneşin yedilmesi gibi, koskocaman bir sürüzün yedilmesi gibi, koskocaman bir nebulozun yedilmesi gibi çekilmesi gibi çekilecek bulunduğunuz yere getirilecek. yeterek yetezkeru'l insan o gün insan anlayacak. Hayatı değerlendirmediğini anlayacak. Gençliği ganimet bilmediğini anlayacak. Hayatı semerelendirmediğini anlayacak. Gafletini ve lehvini anlayacak. Hayatının her zerresinde işlediği günahı anlayacak. Anlayacak, hatırlayacak ama bir şey ifade etmeyecek. Keşke bu hayatım için bir şeyler takdim etseydim. Yani her şeyi dünyayatta yayıp bitirmeseydim. اَذْحَبْتُمْ تَيِّبَاتِكُمْ fi حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ayetinin tokat halinde suratıma inmesini görmeseydim. Yani bütün saimizin semeresi dünyada verilmek suretiyle, ahirete bir şey bırakmamak suretiyle, dünyada bütün tayyibatı bitirmeseydim, diyecek. يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ الْحَيَاتِ Keşke bu hayat içinde bir şeyler hazırlasa, Burası için iddihar etse, kendim gelmeden evvel gönderseydim. Artık azap günü gelmiştir. Ve Allah'ın azabı gibi bir kıskan çalimde sımsık insanı sıkıştıran, iflahını kesen, kıstıran, Allah'ın azabı gibi artık bir azapta tasavvur edilemez. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. İşte Rab böyle gelecek diyor Hazreti Mesih. Rab gelecek diyor, Hazreti Nuh'un eyyamının geldiği gibi gelecek. Tıpkı tufanın gelip ortalığı silip süpürdüğü gibi süpürecek, kıyameti anlatıyor. Kimisi o gün insanların yemek yiyecek, kimisi su içecek, kimisi evlenecek, kimisi evlendirecek. Onlar kendi lehviyatları içinde meşgul ve meşvu içken Rab gelecek diyor Hazreti Mesih. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insan kuyunun dibinde kuyusunu sıvarken Biri kendi koyununu sağarken Öbürü ine ile meşgulken Biri hamurunu yoğururken Öbürü çocuğunu kucağında emzirirken Rabbin emri gelecek de iş olduğu yerde kalacaktır derken Hazreti Mesih'in parmak bastığı aynı hakikata parmak basıyor Tam siz hiçbir şeyden haberiniz olmadığı dakikada yakalayacak ya men bedüniyah huştagal kad gırrehu toulu el amel, avam yezel fi gafle hatta dana minhu el ajel, al mauti ate batte, wal kabr sanduk el amel. Ey dünyayla işgal eden insan, dünyayla dolup taşan insan, veray dünyayı görmeyen insan, kabrin ötesine karşı kalbi ve kafası kapalı olan insan. Ya men bedüniyah uştakal. قَدْ غَرَّهُ تُولُ tule emel bitip tükenme bilmeyen arzular, yazık aldattı seni. Yazık aldattı seni. Her gününü dünya hesabına ayrı bir şeyle mamur ettin, aldandın. اَوَلَمْ يَزَلْ gafletin hatta حَتَّى دَنَا مِنْهُ Gaflet öyle temad etti gitti ki, ta e ecel gelinceye kadar. Öyle bir gaflet perdesi altında yaşadı ki, Ta kabirde kefenine saracakları, kabre koyacakları ana kadar. Ancak münkir nekirin Kerim "Ben Rabbuka ve men Nebiyuke" suali tevcih ettiği zaman anladım. Anladı dünya ve mafihayı. Anladı dünyanın ahiretle bitişini. Anladı önünde korkunç bir berzakın veya arkasında korkunç bir berzakın bulunışını.